Matta, 18. Bölüm Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, ''Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?'' diye sordular. İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.'' Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkarat. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi Göklerdeki babanız da Bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse Ona git Suçunu kendisine göster Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın Kardeşin seni dinlerse Onu kazanmış olursun Ama dinlemezse Yanına bir ya da iki kişi daha al ki Söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın Onları da dinlemezse Durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab, dedi. Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım, yedi kez mi? İsa, Yedi kez değil, dedi. Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcunun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp ''Borcunu öde!'' diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. ''Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim!'' diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler Olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer... Her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, Göksel babam da size öyle davranacaktır.